İtibar haber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ala alihi ve sahibi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فاقم الصلاة الطرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Hassantikum bil hayyil kayyumi ladhi la mutagaddi ve defa'tu ankum şü'e bi lahi ve la kuvvete azim. Muhterem dinleyenlerimiz Allahu Teala ve teccess Hazretlerine sonsuz hamd senalar ile başladıktan sonra bu gece dersimizin konusu namaz kitabımızdan özel bir bölümle devam edecek ki o da namazın günahlara kefaret oluşu konusudur. Hakikaten derdini bilmeyene derman olmaz evladım buyururdu. Üstadımızın üstadı Ali Haydar Efendi Hazretleri bir insan evvela derdini bilecek, onun teşhisine gayret edecek. Mevla'da derman halk edecek. Şimdi şunu bilmeliyiz ki, hadisi şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Deâukum ve devâukum fîh. Emmâ deâukum fethnûbukum. Ve madem va ucum var, derdiniz de Kurandadır, dermanınız da Kurandadır. Derdiniz günahlarınızdır, dermanınız ise bağışlanma talep etmeniz. Şimdi bize sorsalar, işte benim şekerim var, becet hastalığım var, yok tamar sertliğim var, yok tansiyon var, yok ülser var, yok kanser var. Allah şifa versin, Allah Teala. Olmayanları muhafaza etsin. Olanlara şifa versin. Tamam. Ama bunlar dert değil. Çünkü neden? Bu dertlerle insan ecelinden evvel ölmez. Bu dertler olmasa ecelinden sonraya kalmaz. Bunlar dünyada sıkıntı verirler, acı verirler. Halsizlik, dermansızlık verirlerse de bunlar Günahlara kefaret olurlar. Ahiret rahatlığı kazandırırlar. Ve insanın birçok kazanamayacağı şeyleri ona kazandırırlar. Afolamayacağı, afolamayacağı günahları bağışlattırırlar. O zaman gerçekte bunlar dert değil. Ahirette de adamın başına iş açmazlar. Dünyada çektiği musibetler insanı ahirette Ecir ve sevap olarak döner. En azından günahlara kefaret olarak döner. اِنَّمَا اَيْوَا فَصَّابِرُونَ bi بِغَيْرِ حِشَابِ Buyuruyor Rabbul Alemin. Ecirleri, mükafatları ve sevapları herkese yaptığına göre verilir. Ama hesapsız, ölçüsüz, tartısız ecirleri ancak sabredenlere taşlamam ödenir. Onun için herkese mükafatı verildikten sonra, dünyada başlarına gelen sıkıntılara, musibetlere, hastalıklara, üzüntülere, dertlere, kederlere, gamlere, husallere, sabredip rıza gösteren Allah'ımdan geldi sevgilinin her işi sevgilidir diyen, insanlar ortaya getirilir ve onların tepesinden aşağı, mükafatlar dökülür, saçılır. Bu mükafatları alanlar da o zaman, Keşke dünyada etlerimiz, derilerimiz makaslarla kesilseydi, lime lime doğransaydı da bugün daha çok sevap alsaydık. Dünyada çektiğimiz sıkıntıların acısı, kederi kalmadı ama bak şimdi mükafat ne güzel oluyor derler. E şimdi bu dert midir? Dert gibi görünen bu sıkıntılar ahirette bu kadar ecir ve mükafat olarak döndüğünde bu dert midir? Bir defa ahiretin var olduğuna inanmak lazım. Gayba iman lazım. Ahirete inanmadan olur mu ya? Öyle konuşmalar yapıyorlar. Adamlar profesör olmuşlar, yazar çizer olmuşlar, yorumcu programcı olmuşlar. En çok izlenen kanallarda çıkıyorlar. Millete efendim akıl fikir vermeye çalışıyorlar. Kendilerinde ne kadar akıl var ise... Böyle laf söylenir mi ya? Ahiret varsa bu hiç böyle olacak. Tabi yoksa başka. Ama varsa bunu da düşünmek lazım. Yok yok diyorsan öte taraf. Ahirette dedikleri yok öte taraf, öte taraf, öte taraf, beri taraf. Allah tabi ölene gösteriyor her tarafı. Şimdi böyle bir laf. İmanla bağdaşır mı yani ahiret varsa şöyle yoksa böyle var ibaret bir şey. Allahu Teala bu kadar ciddi haberler veriyor. Bu kadar kesin haberler veriyor. Öldükten sonra dirilmek var. Seni baştan yaradan tekrar diriltmeye kadirdir. Bunun hakkında nice ayetler, nice hadisler nice değiller. Efendim, senelerdir tabi dinliyorsunuz, Fakat bu kadar akıllı geçinen adamlar, mürekkep yalamış adamlar hala varsaydı da, yoksaydı da ona göre bir hesap yapıyorlar. Ne kadar şükredelim bu imanımıza, ne kadar şükredelim. Ne büyük zenginliğimiz var. Çünkü imanımız var. E şimdi adam ahirete inanmazsa, çektiği hastalığı, efendim, boşuna çektiğini sanırsa, bu adam tabii ki Allah'a karşı gelir, kadere, Rıza göstermez, Kazaya rıza göstermez. Beni mi buldu der? E, çok üzülür, çok sıkılır, bunalıma girer. Mevla niçin bu kader konusunu bizlere bildirdi? İnlâ külli şeyin kalb ne abi kader? Biz her yarattığımızı kaderle yarattık buyurdu. Rabbi'miz. Bütün bunları ezelde bildiğini bize niye bildirdi? Estağfurullah. Ma min musibetin fi'l ardı lafi anfusikum illa fi kitabin qabl an nabraha. İn zâlike alâllâhi yesîr. Ne yere? Ne canınızı, ne malınızı, ne toprağınızı, ne ekiminize, ne mahsulünüze, ne oğlunuza, ne çocuğunuza bir musibet, bir bela, bir felaket vurmaz ki, biz o canları da, malları da, çocukları da, arsaları da, toprakları da yaratmadan önce, onları bir kitapta yazmış olmayalım. Yani mutlaka, ezelde bunları yazdık. Yazdık. Şu kişi şu vakti ölecek. Şu kişi şu hastalığa tutulacak. Şunun e, arsasına don vuracak. Şunun a, efendim, meyvesi, ekini e, telaf olacak. Şunun şu kadar zararı olacak. Şunun şu karı olacak. Biz bunları mutlaka yazdık. Tam o arsa yaratmadan yazdık. O adamı yaratmadan yazdık. O çocuğu yaratmadan yazdık. Anasını, babasını yaratmadan yazdık. Ezelde ne demek? Hiçbir şey yokken demek. Mevlana'nın yok olduğu zaman yok. O daima var. Onun varlığı kendinden. Senin benim gibi sonradan yaratılma değil. E peki bu nasıl olur ya bu kadar olay, bu kadar hadise, göklerde, yerlerde, alemlerde, insanlar, cinler, milyarlar, trilyonlarca hesaplar. Bir insanın başına gelecekler bile milyarlarca iş oluyor. Bu kadar milyarlarca insanın başına artık trilyonlar, katılır, trilyonlarca olay var yani. Bunların hepsinin tespit edildiği bize bildiriliyor. Ve buna şaşmayın şaşırmayın buyuruluyor. Bu Allah'a göre çok kolaydır. İnne zelike alellahi yesir. Bu Allah'a göre bu çok basit bir şey. Tabi Allah'a göre kolay ve zor mefhumu da yok da bizim anlamamız için kolay buyuruluyor. Niçin biz bunları yazdık? Peki yazdığımızı size şimdi niçin bildiriyoruz? Dikey la teesev ala mafatekum ve la bima atakum. Kaçırdığınıza üzülmeyin. Sıhhatiniz elden gitti. Üzülmeyin. Böyle yazılmıştı deyin. Fakirleştiniz üzülmeyin. Malınız, mülkünüz, kaybettiniz üzülmeyin. Ya üzülmeme geldi değil ama taşkınlık yapmayın. Mena'menev'il kader emin el keder. Kadere iman eden kederden emin olur buyuruluyor. Öbür e türlü, e beni mi buldu? Niye böyle oldu? Niye şöyle oldu? O sağlam geçiyor. Ben niye hasta oldum? O yaşıyor. Benim bir çocuğum niye öldü? Kocam niye öldü? Karım niye öldü? Cık, i̇ş bilir. Size verdiğine de şımarmayın, sevinmeyin. Nimet kıymeti bilin, ham edin, şükredin. Allah'ın lütfundan bilin, kendinizi hak ettiniz bilmeyin. İşte demek ki musibetler Başa gelen, cana gelen, mala gelen felaketler aslında dert değil. Dert nedir? Hadis-i buyurdu. Derdiniz günahlarınız. Çünkü diğer musibetler sıkıntı verir ama ahirette rahatlık verir. Bak ancak sabredenler Allah. Sevaplarını hesapsız verir. Dünyada sabredenlere. Bak mükafat kazandırınca o ne güzel oluyormuş mükafat hele de sonsuz hayat. Zaten dünya sıkıntısıyla da bitti. Nimet ile de geçti gitti. Hadis-i buyuruluyor. Dünyada en büyük eziyeti işkenceyi musibeti çeken adam artık onun kim olduğunu azca Allah takdir edebilir diyene zilal bizler bilemeyiz bunu. Ne kadar tarihi bilsen bile öyle bir adam kim olduğunu bilemezsin. Çünkü insanların başta neler gelmiş hangi ortamlarda onları. Ee, onun hesabını bilecek ancak Rabbimizdir. Çünkü binlerce sene geçti bu kadar insanlar ne eziyetlere ne işkencelere ne sıkıntılara maruz kalanlar oldu. Bu bizim e, ilmimizde e, kayıtlı değil. Bazı örnekler cikredilirse bile tam bir e, tespit ancak Allah'ımız Celle Celaluhu tarafından yapılabilir. Dünyada en çok acı çeken adam Cennetin en aşağı derecesine, örnek olarak en aşağı derecesine buyuruluyor. Koyulduğu vakitte, nimetlenmeye, zevklenmeye başladığı anda, ona sen dünyada bir sıkıntı, bir üzüntü, bir keder gördün mü? diye sorulur. O, ben dünyada hiçbir kötülük görmedim. Varsa yoksa ben şu anda yaşadığım şu hayatı, bu nimeti biliyorum, Ger. Bir de dünyanın en nimetli, en zevkli, safalı artık Firavun'un, kahrunun, Haman'ın, şeddadın neyse, al 300 sene, 400 sene ortalama ömürler, her türlü imkanlar, yedikleri önden nimetler arkalarında, şu andaki dünyada yaşanan zevkler, onların zevkleri yanında hiç zevk bile değil. Geçmişte çok daha Kedersiz, karışıksız, bulaşıksız, safi lezzetler tadan insanlar geçmiştir ve yaşamıştır. Bunlardan biri cehennemin en aşağı azabına. En hafif. Cehennemde diyelim ondan aşağı azab olmayan hangi azab ise? İşte o da hadis-i şerifte bildiriliyor ya. Ayaklarının çukurlarına iki tane ateş gözü konup, Diğer vücudunun hiçbir tarafına ateş değmese de o ateş gözleriyle beyni fokur fokur kaynatılıyor. Bundan aşağı azap da yok. Allah muhafaza buyursun. Azabından gazabından rahmetine sığınırız. Ona da sorulsa sen dünyada hiç zevk, lezzet, keyif gördün mü, tattın mı? Ne der? Hayır ben hiç dünyada lezzet diye tat diye bir şey hatırlamıyorum. Şu anda çektiğim bu çıkıntıyı biliyorum. Onun ne hatim'e demişler. itibar sona bakar. Yani ne oldum deme ne olacağında de hesabıyla bugüne kadar yediğimiz yemeklerin lezzetlerinden, içtiğimiz suların tatlarından ağzımızda, boğazımızda şu anda hangi var? Ama şu anda bir sıkıntı için değişek o zorluk ve darlık bizi etkiliyor. Demek ki insan dünyada ne kadar musibet çekse Onlara Allah rızası için sabretse ve Rabbinden razı gelse Rabbi de ondan razı gelse Rabbleri onlardan razı onlar da Allah'ın mükafatlarından razı olarak ahirete gidebilse, cennete girebilse dünyada çektiklerinden ne hatırlar? E demek ki onlar dünyada çekilen çillelerin hiçbiri hakikatte dert değil, musibet değil. Dert değildir. Gide dünya kaladin, Dert odur ki, kala dünya gidedin. Ne demek? Senin dinin, imanın, inancın, namazın, abdestin, zikrin, şükrün, hamdin, Rabbini bilmen, bu inançların, amellerin, hayırların elden çıktıysa dert bu. Çünkü senin başına öyle bela ki, sonsuz ahirette bitmez, tükenmez, azaplara seni düçar edecek. Dert bu. Kalıcı dert bu. Ama dünya gitmiş, sağlık elinden gitmiş, sıhhatin kaybolmuş, malın mülkün geçmiş bunlar dert değil. Neden? Zaten edelde yazılandan başkası olmuyor ve deli gelen dünyada bir nefes fazla durmuyor. Ahirete gidildiğinde de dünyada çekilenler sevap olarak sana geri dönüyor. Sonsuz hayatta nimetler, sonsuz tükenmez lezzetler yaşanıyor, tadılıyor. E, o zaman bu dert değil. Her vudusta olduğu gibi bu konuda da yanlış anlayışlarımız oluyor. Kur'an ve sünnete dayanmayan, ulemanın, evliyanın ile görüşleriyle, destek kazanmayan görüşler illetlidir. Hastalıklıdır. Yanlıştır. Eri doğru, doğruyu eğri, hayırlıyı, şerliyi, şerliyi, hayırlı görmek bizim kör kafalı nefsimiz ve melun şeytan tarafından bize daha imha süslü gösteriliyor. Batıl hak, hak batıl olarak. Bu bir imtihan meselesi. Onun için evvela teşhis lazımdır. İnsan derdini bilecek Sonra derman arayacak. Bu hadis-i şerife göre derdi dermanı nerede arayacak? Kur'an-ı arayacak. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri muayetinde olan ve vahye dayanan hadis-i şeriflerde arayacak. Hadis Kur'an'ın allah Teala tarafından gelmek bakımından hiçbir farkı yok. Ha, ha et hadis, hiç farkı yok. Hepsini Rabbimiz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için o kafasından konuşmaz buyuruyor. وَمَا اِنْتُقُ عَنْ لِهَوَا اِنْهُ وَاِلَّا وَحِيُّهُ o bize Rabbinden aldıklarını bildiriyor. Ne büyük nimet oluyor. Ne büyük rahmet oluyor. Oldu oluyor. Hala hazırda konuştuklarımız bütün onun rahmet hazinelerinden, Rabbimizin rahmet hazinelerinden, rahmetellil alemin Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem özellikle biz müminlere rahif ve rahim olan, çok eşir çok acıyan kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarıyla onun acımasının, bize merhametinin eseri olan hadis-i ile yolumuzu buluyoruz. Doğru yönü görüyoruz. Elhamdülillah. Şimdi, namaz kitabımız inşallah okumuşsunuzdur. Sizler oku, okusun diye okuyasınız diye bunlar yazılıyor, emekler veriliyor. Efendim, 600 küşür küsur sahibe ve bu kadar ayetler, hadisler bir arada, Arapça bir eserde bile birlikte bulmak zor çünkü Arapça yüzlerce eserlerden efendim alıntılar yapılarak derleniyor. Bu kafadan yazılmıyor. Roman yazılmıyor. Geceden oturulup sabaha kadar aklına gelen yazılıp çizilmiyor. allah Teala ne buyurdu? Habibi ne duyurdu? Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar size bildiriliyor. E şimdi tabii böyle önemli meseleler varken derde derman aranması gerekirken derdimiz ne, ilacımız ne? Efendim şifamız nerede diye insan vesilelere sarılması icap ederken maalesef hiç insanlar üzerlerine gerekli olmayan, dünyalarına ve ahiretlerine yararlı olmayan fuzuli şeylerle meşgul oluyorlar. kendine yazık ediyorlar. Bu arada lazım olan şeyleri ihmal etmiş oluyorlar. Hem o sermaye ellerinden gidiyor bir daha o ömür sermayesi o vakitler kendilerine dönecek değil. Ve ahireti kazanacakları yerde iki cihanı birden kaybediyorlar. Ne dünyaya yarayan ne ahirete yarayan şeyler. Fuzuli eğlenceler, filmler, diziler vesaire, efendim oyalayıcı, meşgul edici... Etnik, ev etkinliklere seyirci oluyorlar veya katılıyorlar, karışıyorlar paralarından, sağlıklarından, saatlerinden harcıyorlar, israf ediyorlar, yazık ediyorlar diye. Biz teşvik ediyoruz, doğru adreslere yönlendirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki benim derdim ne? Benim dermanım nerede? Ben ne yapmam lazım? Bu uçta tabi Namaz kılmayanların, e, tehditleri hakkında e, gevşekten alanların, hiç kılmayanların, efendinin vaktini geçirenlerin, kazayı bırakanların vs. E, genel olarak e, başlarına gelecek felaketleri şimdiden bize duyuran ve bize acıdığı için bu haberleri veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinden bir çoğunu bugüne kadar sizlerle paylaştık. E şimdi geçen hafta radyoya gelirken yolda e, açayım da bakalım hangi hadis-i şerif geldi diye niyet ettiğimde namazın günahlara kefaret oluşu bahsi sağ taraftan sahide çıktığı vakit 211. sahide bu bapta tabi birçok hadis-i şerifler var. Bu gecede belki ek serisini de okumaya vakit bulamayabilirim. Ancak geçen haftada allah Teala Değişik konulardan konuşturdu. Kalplerimiz onun elinde, akıllarımız onun elinde, dillerimiz onun elinde. İstediğimiz şeyi konuşmak da bizim elimizde değil, hatırlamak da bizim elimizde değil, hatırlamamak da bizim elimizde değil. Her şey Rabbimizin Celle Celaluhu, Kudret ellerinde. Bizi O yönetiyor, O konuşturuyor, sizi O dinlettiriyor. Evet. Tabi, hangi kelimede, hangi derste, hangi sözde hidayetimiz var, onu da Mevla Teala bazı nasihatler ve dersler içerisinde gizlemiş. Dostunu kullar arasında gizlediği gibi, Cuma'da kabül saatini gizlediği gibi, Kadir Gecesi'ni Ramazan Şerif gecelerinde gizlediği gibi, Rabbimiz Tebâ Rekâb-ı İsmi Azam'ını yüce isimleri arasında gizlediği gibi, Böyle cilveleri var. Kişinin hangi sözde, derste, konuda hidayete ereceği, doğru yolu göreceği ve batıldan el çekeceğini de Rabbim ayetlerin ve hadislerin arasında gizlemiş. Bakıyorsunuz bir adamın hidayet sebebine çok ilginç buluyorsunuz. İlginç görüyorsunuz. Çok değişik bir hadise insanın hidayetine vesile olabiliyor. Özellikle tabi e, nasihatlerin, ayet ve hadislerle yapılan e, hatırlatmaların, uyarıların ve öğütlerin çok faydası görülüyor. Ama kime nerede fayda olacağı da kesin kestirilemiyor. Bundan dolayı e, Üstadımız Hazretleri Hacı Mahmud Efendi Hazretleri öyle buyururlardı. Hiçbir dersi kaçırmayın ki, hiçbir sohbeti kaçırmayın ki, hidayetiniz hangisindedir belli olmaz. Bakarsınız bir de bir kelimesinde. Tümünde değil, bir gelmesinde bir e, efendim rivayetinde bir dersin bir yerinde Allah Teala size hidayet yaratır. Kalbinize hidayet yaratırsa, yehdillahu <Sessizlik> Artık Allah'ın hidayet ettiği kimse için onu yoldan çıkaracak, haktan saptıracak hiçbir güç olamaz. Çünkü hiçbir gücün Allah'ımızın gücüyle mukavemeti bulunamaz. Onun hidayet ettiğine kimse dalalet veyla edemezsin. Bu itibarla canlı derslerimizi salı günlerine almış bulunuyoruz salı akşamları saat 9'dan sonra e fakat e, cumartesi akşamları da arkadaşlar evvelce yaptığımız derslerden konulardan gerek radyoda olsun gerek diğer yerlerde e, yapılan konuşmalardan alıntılarla yine cumartesi alınmıştık e, aynı saatimizi bu şekilde faydalı derslerle devam ettiriyorlar. Ondan da çok istifadeniz olur. Çünkü çok değişik konular. Bugünkü'nün tekrarı olmuyor. Pazartesi bugün konuştuğumuz canlı yayında konuştuğumuz konuların tekrarı e, veriliyor. Ve böylece inşallah Rabbimiz bize de size de hoşnut ifadeler, hoşnut istifadeler Nasip eyleyip bu ayetlerden, hadislerden hissemizi, nasibimizi azim eylesin. Amin. Bu okunanlardan, dinlenenlerden rızkımızı, nasibimizi Allah'ım tekzip ve inkar, alay, istiza ve hafife alıp küçümçemek olmaktan muhafaza eylesin. Çünkü haber büyük haberdir, önemli ve ciddi haberdir, hepimizi ilgilendiren haberlerdir. Ve şu anda ölçek tamamen içine düşeceğimiz, karşılaşacağımız haberlerdir. Ama bugün bu saatlerde diğerlerinin dinledikleri haberlerin e, çoğu hatta diyebilirim ki hiçbiri onları hemen ölmeleri halinde karşılayacak, yüzlerini ak edecek ve onlara gerekli olacak, ahirete taşıyacakları götürecekleri e, iman ve ameli salih babından kabilinden değildir. Onun görüyorsunuz, yaşa da bakmıyor, başa da bakmıyor, hastalığa da bakmıyor insanlar. İşte günde ne kadar insan ölüyor ve ölüm ile ahirete gidiyor. Ve şu anda tabi bezlek aleminde, dünya ile ahiret arasındaki geçit alemi olan köprülük görevi yapan kabir alemine varıyor. Oradan dirilme gününü bekliyor, haşır sabahına kadar. Aman ya Rabbel alemin. İmanlarına göre, salih amellerine göre karşılık görüyorlar. Bu haktır. Bunda şüphe yoktur. Ya varsa ya yoksa diye bir lafı yeri mahalli yoktur. Bunun imanla, itikadıyla bağdaşır yanı da yoktur. Biz şüphesiz inandık ki biz ahirete varacağız. O zaman günahlarımızı hesap etmemiz lazım mı? Lazım. Nefislerimizi muhasebeye çekmemiz gerekir mi? Gerekir. Allah'ın melekleri tarafından hesaba çekilmenizden önce siz nefislerinizi hesaba çekin. E bu muhasebe insan yatmadan her günlük hesabını yapabilir. Tabi bu çok birikirse tabii haftalığı daha zor, aylığı daha zor. Zaten unutulur. Meleklerin yazdıklarını biz, bizim yaptıklarımızı melekler yazıyor. Onların yazdıklarını biz unutuyoruz. Biz kendi yaptıklarını unutuyoruz. Yarın dün yaptığımız hatta bu sabah yaptığımız günahları bile unutuyoruz. Onun için birden hesap edilmedik, akıldan geçirmedik, feci akıbetlerle kötü sonuçlarla karşılaşmak, tehlikesiyle karşı karşıyayız. Rabbimiz öyle buyuruyor. Estaizu billah. وَبَدَالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ Yaptıkları kötü ameller... Kötü işler, içkiler, kumarlar, zinalar, yedikleri faizler, rüşvetler, konuştukları yalanlar, gıybetler dedik odular. Allah Allah Allah. Bu kadar kötülükler onlara kötü suretlerle yılan, akrep şeklinde ölürken kabirde, mahşerde ve cehennemde belirmiştir. Bu haberler olmuş bitmiştir. Olacaktır da buyurmuyor mazi sıhhasıyla, ifadeleriyle, bunlar olmuştur. Ve alay ede geldikleri şeyler, olur mu ya, dirilmek mi, olur muymuş, herkes karşılığını görecekmiş, böyle şeyler. Akıldan, mantıktan çok uzak, çürümüş kemikler nereden bir araya gelecek, nasıl toplanacak, nasıl dirilecek diye. Böyle konuşanların, o alay ettikleri ahiret, azapları onları çepe çevre kuşatmıştır Allah buyuruyor. Tabi zaten adamların hesabı şöyle, e, ahiret yoksa zaten yaptıklarımız yanımıza kar kaldı, yaşadık. Ama ahiret varsa e, varsa da, e iyi adamız zaten temiz kalpliyiz, efendim e, kimseye bir fenalığımız, kötülüğümüz yok. Onun için e, namaz kılmasak da, oruç tutmasak da, hakça gitmesek de, zekat vermesek de, secde etmesek de, rufi etmesek de, Allah demesek de, Bizim işimiz yine iş olur çünkü dünyada bizim işimiz iş olduğuna göre e, orada da e, dümenimizi yürütürüz. Bir adamını buluruz, bir aracı koyarız şeklinde böyle hesaplar yapıyorlar. Ama ve bedaleun minallah imalim yekunu yahtesibun mevla buyuruyor. Hiç hesaba katmadıkları olur sanmadıkları şeyler Allah tarafından onlara Belirmiştir. Kötülük yapan iyilikle karşılaşmayacağı bellidir. İyilik yaptığını sananların çoğu da, hatta hepsi de iyilikle karşılaşmayacaktır. Çünkü onlar iyilik yapmamıştır, iyilik yaptıklarını sanmıştır. Amelu a'malen zannuha hasenat. Efendi Hazretimiz okurdu bunu. Dünyada öyle ameller yaptılar. İcabında efendim namaz kıldı. Oruç tuttu. Fakire yardım etti. Haç'a gitti, ümreye gitti. Görüntü bu. Ve bunları biz güzel amel yaptık. Hayırlı amel ahirette karşılığını bulacağız zannettiler. Ama onları kötülükler ...kefesinde günahlar tarafında buldular. Neden sorulduğu zaman da... ...e, namazı Allah için kılmazsan... ...gösteriş yaparsan... ...millettesin beğensin diye kılarsan... ...oruç tutarsan... ...hacca efendim ne gayelerle ne gösterişler için... ...gidersen ömreye... E, ne oldu bu şimdi? İnsanı perişan edecek... ...umduğunu... ...buldurmayacak, korktuğundan kurtarmayacak... ...fenalıklar... ...kötü suretlerle... Onlara belirmiştir Mevla buyuruyor. Demek ki biz ahirete gideceğimizi, yaptıklarımızın karşılığını göreceğimizi kesinen, bilen ve buna böylece iman eden kullar olarak derdimizi bilmemiz lazım. Derman aramamız lazım. Biz günahkar kullarız. Biz Rabbimize karşı isyankar kullarız. Ve bütün musibetlerimiz, belalarımız günahlarımız sebebiyle başımıza dünyada ve ahirette gelmektedir ve gelecektir. Ma sabetun bi musibeti ku ve yafu Karşılaştığınız bütün musibetler Bizzat bir fiil ellerinizin kazanmış olduğu kötülükler yüzündendir. Yine de Rabbiniz birçoğundan ceza vermeden geçmektedir. Her yaptığınız kötülüğün cezasını peşin verecek olsa size nefes aldırmaması gerekir. Ama lütfü kerem sahibidir. Çoğu günahlarınızı görmezden gelir. Ama bir kısmına da ceza verir. Ve o vereceği ceza da size fazla bile gelir. Onun için biz çaremize bakacağız. Çaremiz en başta tabi imandan sonra konuşuyoruz. Namazdadır. Derdimize derman namazdadır. E bu da hadisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hepinizin bildiği meşhur hadis. Ra'yümle vennen ehram bi bahe hadikum, yaktasilu fi kullu evmin kamsa, ma tak olu derki bu gün dereni. <gülüyor> Gördünüz mü, söyleyin bakayım. Sizin birinizin kapısında bir örmak aksa, o da girse, onda her gün beş defa yıkansa, ne dersin? Onun kirinden bir şey bırakır mı? Dediler, bir şey bırakmaz ya Resulallah. Buyurdu, işte beş vakit namazın hali ve sıfatı ilginç. Durumu budur. Allah Teala hataları, günahları onlarla Siler süpürür mahveder. Bu çok tabi meşhur olduğu için bu hadis-i şerif evvela rivat ediliyor. Buhari Müslüm artık kaynaklarını saylasa yarım sayfa kaynak zikredilmiş. Bu kaynakların önemi var tabi ki bunlar bizlerin imanını, itikadını kuvvetlendiriyor. Demek ki namazın durumu bu. Beş kere yıkananın hali... Günde beş kere yıkanan ancak işte Rabbin'e bine tabi de günahsız kavuşur diyemeyiz. Burada büyük günahlardan sakınma şartı devreye giriyor. Geri kalan küçük günahların beş vakit namazla bağışlanacağı bildiriliyor. Önümüzdeki derslerde bu konuyu takip edeceğiz. Diğer şartlarıyla birlikte ele alacağız ama diğer hadis-i şerifler birbirini şer edecek, izah edecek, kaydı şartlar getirecek. Bu mutlak değil. Büyük günahları e, affettirmesi söz konusu değil. Çünkü istisna edilmiştir. Hadis-i Şerif'te, diğer Hadis-i Şerifler'de büyük günahlardan özellikle sakınılması şartı getirilmiştir. Büyük günahlar da işte şirk Allah'a ortak koşmak gibi, ondan sonra faiz yemek gibi, ondan sonra namuslu insanlara iftira atmak, e, harpten kaçmak, efendim büyü yapmak, gibi sayılı e, yedi adet günahtır. Bunlardan sakınılması durumunda beş vakit namazın arasındaki diğer günahları sildireceği müjdelenmektedir. Bu ne büyük müjdedir? E, günde beş kere namaz kılan adam beş kere temizleniyor. E bu arada pişlenmiyor mu? Pişleniyor tabii ki. illaki ki kul kusursuz durmuyor. Rabbimiz de afsız bulunmuyor. Ancak Şimdi kınmayanın durumu ele alındığı zaman bu kir üstüne birikiyor. Bir daha kir, bir daha kir, bir daha kir, bir daha kir. Günde beş defa yıkanacak adam nasıl temizleniyorsa günde beş defa efendim, kirlenen adam üstü üstüne efendim, kirleri katmerleniyor. E bu sefer ertesi gün var, ertesi gün var, ertesi gün var. Kaç yaşta yani 60, 70, 80, 90 icabında yaş görüyor. Ve bu zaman zarfında Rabbine secde etmiyor. Rükû et Allah'ın huzurunda dendiğinde eğilmiyor. Ve ilâkî lehum Onlara eğilin, rükû edin. Allah'ın huzurunda bak yarın çok eğilmek isteyeceksiniz. Allah adamı belini demir gibi yapacak. Rükû etmek, secde etmek isteyecek izin verilmeyecek. Şimdi ne güzel izinler verildi. Bak akşamı kıldık şimdi yasıyı inşallah kılacağız yasının vaktini. Bekliyoruz, gözlüyoruz. Yassı, ezan vakti girince yasıyı kılalım diye değil mi? E sen şimdi bu fırsat eldeyken niye inmiyorsun Ne buyur Ya billah? Yevme yukşafu ansâkım ve yudhavn eyle Kaşayetne basarum terakum zillah. Fakat açıldığı gün musibet en büyük bela ahiret ulu bela o mahşerdeki şiddet ve dehşetlerle karşılaşıldığı gün insan yakasını paçasını sıvadığı zaman secdeye davet olacaklar Hadi buyurun Allah'ın kulları. Rabbinize secde edin. Dünyada secde edenlere nasip olacak. dünyada değilmeyenlere, alnı secde değmeyenlere nasip olmayacak. Onlar buna güç yetiremeyecekler. Gözleri korkak halde, onları horluk ve hakırlık, zillet ve hakaret kaplayacak ve kuşatacak. Halbuki dünyada suhatleri, imkanları varken, Kendileri vücutları, sağlıkları yerindeyken, belleri işliyorken, ayakları dizleri işliyorken, bütün mafsalları çalışıyorken seyyide çağrılıyorlardı. Günde beş kere Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasını işitiyorlardı. Peygamberler, vaizler tarafından namaza çağrılıyorlardı, davet olunuyorlardı. Fakat Allah'ın davetine kulak vermiyorlardı. Ben de şimdi onların sece yapmasına izin vermeyeceğim Allah buyuruyor. Ellerini kurşundan yapacağım. kas katı keseceğim eğilmeleri kendi ellerinde olmayacak. Onun için şimdi bu fırsat verilmiş günde beş defa temizlenecekken insan günde... Beş defa namazı terk ederek en büyük günah işleyerek kirlenir mi ya? Bir de bu kadar kir üstüne üstüne üstüne gelirse bu insan cennette yer bulabilir mi? Cennet tertemiz yer ve temizlerin yeridir. Onun için cennete girenlere melekler kapıda karşılarken ne diyecek? Selamun aleykum babetum fedkuluhâ galidîn. Selam olsun size tertemiz oldunuz. İslam itikadıyla, ehl-i sünnet ve cemaat inancıyla aklınızı kalbinizi temiz tuttunuz. Abdestlerle, husullerle, sibralarla, sincalarla, taharetlerle, namazlarla ne yaptınız? Tertemiz oldunuz. Elbisenizi de temiz tuttunuz, namaz kılacağınız yerleri temiz tuttunuz, Hücudunuz da bütün necasetlerden arındırdınız, pak oldunuz. Cennet temizlerin yeridir. Cennet tertemiz bir yerdir. Siz de buraya girmeye layık oldunuz. Fethulüha halidin. Öyleyse buyurun girin. Ebedi çıkmamak üzere kalacaksınız. İşte bu namazla temizlenmeyen temiz olduğunuz sözünü nasıl işitecek? Temiz olmayana temiz olduğunuz denir mi? E temizlenmenin imkanı var. İşte beş vakit Rabbimiz hadi şu temizliği, hadi zafiyeti çağırıyor. Kul neden buna icabet etmiyor? An Huceybe'de te sallallahu teala aleyhi raculifi, ehlihi, ve sellem Fitnetu'r fi ve veledihi, ve carihi, assalatu, assavumu, amru, Hücefet, ve yine Bukhari-i Şerif'te e, kaynak geçiyor müslim Şerif'te sahih olarak zikrediliyor. Kainatın Efendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir hadis-i şerifi duymak için insan fizana gitse azdır ya. Bu hadis-i şeriflerin manasını öğrenmek için müjdelerinden istifade etmek ve sevinmek için insan kaç ay yayan gitse azdır ya. Bak kulağımızın dibinde, elimizin altında çeviriyoruz, Lale Gül frekansını bu kadar güzel, tatlı şeyler duyuyoruz. Bu ne müjdedir bize, ne imkandır, ne fırsattır, ne güzel değerlendiriyoruz elhamdülillah. Kainatın Efendisi Mevla'dan aldı, bildirdi bize bu haberleri o bildirmeseydi bize. Kim bu müjdeleri verebilirdi bize? Bu kimse ne hakkına düşmüş, ne hakkına düşmüş. Kimsenin elinde bir şey yok, adam kalkıp da, efendim kendi kendine böyle bir müjde verse, onun ne geçerliliği olur. Ama biz biliyoruz ki şimdi bizi yaratan Allah'ımız bu müjdeyi verdi. Hadise imanımız böyledir. Eşim ne kadar e, mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Bak ne müjde veriyor. Bir insan diyor ailesinden sebebi, hanımından sebep günaha düşer. Düşer. Düşmesi olur mu? Efendim kötü konuşuyor, kırıcı konuşuyor, kalbini kırar efendim veyahut onu bir günaha sevk eder, rivet ettirir, dedikodu ettirir, efendim, haddi olmayan, hakkı olmayan, işlere bulaştırır, yani hanımdan sebep, bir adam günaha düşmesi, kuvvetle muhtemeldir. Kadının da kocasından sebep günaha düşmesi, çok kere vakıedir. Evet. Allah bizi birbirine, tabi imtihan yap, vesilesi yaptı, Rabbim birbirinden imtihanı kazananlardan eylesin. Ve cealna ba'dakum vi ba'dın fitne. Biz sizin bir kısmınızı diğer bir kısım için bir fitne yaptık. Fitnenin buradaki anlamı nedir? İzahı nedir? İmtihan sebebi demektir. Adam hanımıyla, kadın kocası ile imtihanındadır. Çocuk ana babasıyla, ana baba çocuğuyla Zengin fakirle, fakir, fakir zenginle imtihanındadır. Alim cahille, cahil alimle imtihandadır. Hasılı dünya dar imtihan olarak devam edip gidiyor. Bundan dolayı "Ta'lemu ennemâ malukum vevlâdukum fîddah." Mallarınız ve çocuklarınız sizlerin e, imtihan olmanıza sebeptir buyuruluyor. Dolayısıyla insan bu imtihanda kaybetme tehlikesiyle daima karşı karşıya olduğundan, hanımından sebep, malından sebep ya insan malından sebep çok günaha giriyor. Kimi malını korumak için ne yalanlar söylüyor. Kimi mal kazanmak için efendim helal haram demeden gözetmeden bir takım e, kirli işlere bulaşıyor. E, çocuğundan sebep insanın e, günaha düşmesi e, çok meydana geliyor. Çoğu kere meydana geliyor insan. Efendim komşusundan sebep bu komşu hakkı da hakikaten yani en yakın akrabanın hakkından bazı noktada ileri geçiyor. Komşusundan sebep insan günah girebiliyor. E, bu gibi günahlar e, temizlenmeyi bekliyor. Aksi takdirde e, kankeren olan yara gibi Allah muhafaza etsin günahlar üst üste ekleniyor, ekleniyor ve e, demin de dediğimiz gibi günde beş kere yıkanacak, temizlenecek yerde günde beş kere kirlenen düşündüğünüz zaman hiç de temizlenmediğini e, göz önünde bulundurursak bu kişinin durumunun ne olacağı akıbetinin ne olacağı bizi endişelendiriyor. Demek ki Ayet kelimede buyurulduğu üzere burada en büyük tehlike nedir? Tabii bu kirliliğin artarak devam etmesi neticede e, dış kirlenme, iç kirlenmeye sebebiyet veriyor. İç kirlenmede tabii ki ne yapıyor? E, i̇nsanın hayatını yaşamasını e, sağlayan, sürdüren kıymetli uzuvlarına, e, başta kalbi, aklı, beyni gibi ol, e, olmak üzere e, insanın yönetimini temin eden, hayatını temin eden, değerli huzurlarına kadar bu mikroplar, bu kirliliğin e, eserleri ulaşınca insanı felç ediyor, insanı efendim, e, tesirsiz hale getirecek duruma geliyor. Burada da günah kirleri birbirine eklenince, işte hanımından, malından, çocuğundan, komşusundan, hele bu zamanda yani her taraf e, günah sebepleri, e, fitne sebepleri, imtihan sebepleriyle doluyor, taşıyor ve böylece insan, eee bu kirleri temizlemeye başvurmazsa bu günah kirlerinin kendisine başına bela açacağını düşünmezse bu hastalığını derdini teşhis etmez ve tedavisine bakmazsa ne olacak? Şu at i kerimede buyurulan olacak. Es-Saîdullah cellabel râne ala Onların kazanmakta oldukları, sürekli işledikleri günahlar ve suçlar Artarak, büyüyerek artık kalplerini kapatmıştır, kalplerinin üstünü de örtmüştür, perdelenmiştir Mevla buyuruyor. O zaman bu çok büyük bir sıkıntıdır. Çünkü kalp perdelendi mi, kılıflandı mı, kapandı mı artık Allah muhafaza buyursun, iman da tehlikeye giriyor. Günahlar alışkanlık haline alıyor, ne var bunda bu normaldir, bunun ne zararı var, şunun ne zararı var demeye başlanıyor. Ondan sonra haramlar helal görülmeye, helallar haram görülmeye Allah muhafaza buyursun. Ve bu bir imansızlık kapısı açıyor ki artık sonu sonsuz felaket oluyor. Onun için günahların tehlikesi burada. Küçük günahlara devam, büyük günahlara götürüyor, büyük günahlarda ısrar. Allah insanı kafirliğe kadar sürükleyebiliyor. Tehlike burada. Kelle aynihum arrabbim yemmeydille mehcubun. Ondan sonra kalbi kılıflandığı için, perdelendiği için, günahlarla kapandığı için, ya Rablerinden, Allah Teala Hazretleri'ni görmekten mahcupdurlar, hıcaplıdırlar, perdelidirler. Mevla'nın cemalini cennete el görür görürlerken, onlar Allah'ın cemalini bir defa dahi görmekten engellidirler Mevla buyuruyor. E şimdi insan, kendi ateşinde yandığına mı yansın? Cennetin bunca nimetlerini kaçırdığına mı yansın? Bir de cennete eli cennette kendilerini yaradan, yoktan var eden allah Teala'nın cemalini görmek gibi eşinmişli görülmemiş bir lezzet tadarlarken bu onu kaçırdığına mı yansın? Neye yanacağına şaşırır yani. Şaşıracak hale gelecek. Onun için Ondan sonra cehenneme girmek var. İşte yalanladığınız, yalan saydığınız, tabi günahların e, insanın kalbine kadar e, ulaşması ve kalbini kaplaması, kılıflaması sebebiyle artık ahireti inkar başlıyor. E, efendim ölümün sonrasını düşünmek ona zor geliyor. En iyisi ben hiç orayı düşünmüyorum e, diyerek e, ahiret inancını da yitiriyor. İşte o zaman da ona işte yalan saydığın gün bugündür. Şimdi bakalım var mıymış yok muymış görürsün. Denilecektir Allah buyuruyor. Onun için insan derdini bilmeli. İnsan her gün günahlara düşüyor ve bu günahlar onun kalbine kadar işleme tehlikesi geçiliyor. Ama istiğfar ederse, beş vakit namazı devam ederse bu günahlar siliniyor. Bir miktar silinmekle beraber kalp aynası yeniden parlıyor, cilalanıyor, iman muhafaza oluyor, kurtuluyor. Aksi takdirde üst üste üst üste biniyor, hiç temizlikte olmayınca ne oluyor? İman tehlikeye giriyor. Onun için o, salah, kıldığı beş vakit namaz, bu günahların hepsine örtü çeker Rasulullah ve tuttuğu Ramazan orucu bu tabii ki yılda bir ay farz oruçtur ama Ramazandan namazana büyük bir genel temizlik vaat ediliyor diğer hadis şerifler bunu şerh ediyor. O sadaka tıo sadaka, fakir fuqara yaptı, hayır hasene, ama bunlardan birini yaparsam öbürlerini yapmasam olur diye bir düşünce akla gelmesin. Çünkü bir insan ne kadar sadaka verse namaz kılmıyorsa e, onun verdiği sadakeler onun günahlarına kefaret olmaz. Bir insan ne kadar hayır hasenat yapsa, Ramazan orucu tutmuyorsa, tabii ki İslam'ın şartları birbirine bağlıdır. E, bu şartlar ihmal edilmesi durumunda diğer faziletli amellerin de e, geçerliliği olmaz ve onlara vaat edilen mükafatlar yerini bulmaz. Vel emru ve neyhü, iyiliği emretmesi. İnsanları mesela şu saatte şu program vardır, bu programda Allah'ın ayetlerinden, hafifin hadislerinden insanlar aydınlatılıyor diyerekten sen de bunu dinle diye birbirine haber etmek, telefon etmek, mesaj çekmek, birbirini uyarmak, uyandırmak, namaza davet etmek, hacca davet etmek, ömreye davet etmek, sadakaya, cekata, hayra, hadseneye davet etmek, iyiliğe emretmek. Emretmek budur, yoksa yap demek şeklinde bir emir burada kastetilmiyor. Kötülükten neye etmek? Onu engellemeye çalışmak, işçiden, kumardan, faizden, zinadan, fuhuştan, yalandan gıybette mesela hanamların kötülüğünü anlatarak işte onlara e, bu caydırıcı, e, nitelikli, içerikli konuşmalar yaparak e, onlara, e, insanlara yani bu şekilde yaklaşmak, iyiliği emredip kötülükten ne etmek bizim ümmeti en hayırlı, en seçkin kılan kültüm hayra ümmet buhuricetlin nias siz insanların karı için, menfaati için, dünya alemine çıkarılan ve yaratılan en hayırlı ümmet oldunuz Rabbimiz buyururken, peşinde vasıflarımızı, bize en hayırlı ümmet yapan, diğer ümmetlere fark attıran sıfatlarımızı zikrederken, çünkü iyiliği emredersiniz, kötülükten ne edersiniz, siz duramazsınız. E, duramazsın tabii ya, şimdi namaz kılmamanın sonucunun e, cehennemdeki hay olduğunu e, bilen bir insanın, e, namaz kılmayanı da bana ne, nereye yuvarlanırsa yuvarlansın ben seyirci kalayım diye düşünmesi bir Müslüman için düşünülecek şey değildir. E tabi ki içki içtiğini, kumar oynadığını, zina ettiğini gördüğün, duyduğun, bildiğin bir insana da haramdır, günahtır, bak ateş var, aniden ölüm var, kabre gireriz, hiç dönüşü yok, bu işi sonra ahirette düzelmez bu hesap. E, bunu dememek yani insafsızlıktır, bunu, bunu demek e, vicdan gerektir ya. Onun için bu ümmeten hayırlı ümmettir. Tabi eski ümmetlerde bu kadar... Bu yaygın olmadığından bizim ümmete has olan faziletlerdendir. Bizde neme lazımcılık olmamalı. Aksi takdirde tabi bizim e, ümmetin hayırlılık ve fazilet kazandığı bu sıfatları takınmayan ümmetler de en şerefli ümmet olma sırrına eremezler. Demek ki insan namaz kıldıkça, kamazan ortadan tuttukça, sadaka verdikçe, insanlara iyiliği emredip kötülüklerine ettikçe ki bu işin bugün en güzel yapılma metodu. E tabi diyorsunuz ki ben e, yeterli ilme sahip değilim. O arada bana bir şey soruyorlar cevap verecek imkana malik değilim. Ve efendim e, hitabetim yok e, güzel konuşma sanatını beceremiyorum. Dolayısıyla insanlara pek bir şey veremiyorum diye düşünenler için söylüyorum. Şimdi e, salı akşam saat 9'da şöyle bir e, konu var. E, konuşmacı var şu konular işleniyor. E, mutlaka rica ediyorum bir dinle bakalım iki dinle bakalım. E, sana bunun vereceği şeyler mutlaka var olduğuna inanıyorum diyerekten e, bu e, adresleri söylemek yaz kış demeden, gece gün demeden, sağlam sakat demeden, fakir zengin demeden amir memur, hasta bir şey yok bu işte. <gülüyor> hafif olsun, hafif olun, ağır olun, efendim zengin olun, fakir olun, sağlam olun, sakat olun, alim olun, cahil olun, Allah yolunda hareket, çıkış, Yürüyüş, sayu gayret ve faaliyette bulun. Ve câhidû bi'envâlikum enfusukum fî sebi'lillâh. Bak ölümlü dünya her gün seller gibi insanların üstünden altına iniyor. Ahirete gidiyor. Bu yolda mallar ve canlar harcanarak en son gayret. cehd cihat ne demek? En son gayret zarf edilerek, mal ve can feda edilerek bu insanların bu hakikatlerden haberdar olmasına, yarın ahirete eyvah dememesine, Cehennemde yanmamasına çalışmak. Bu ümmeti hayırlı yapan faziletli vasıflar bunlar. E bunlar bizde yoksa biz yarın huzurunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl çıkacağız? O bize bu vazifeleri verdi yükledi, bu emanetleri bize duyurdu, vefat etti. Belli anni ve levathan. Bir ayet bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun diye bize vasıyet etti, etti. Sahabe-i kiram bu uğurda yüz küsur bin sahabe dünyaya yayıldı. Evini, barkını, vatanını, ocağını terk etti ya. Çünkü İstanbul'da ne kadar sahabeler yatıyor. Ebay ve başta olmak üzere bazı rivayetlerde yüzlere, binlere ulaşan rakamlar. Bu sahabe-i kiramın buraya gelmesinin gayesi ne olabilir ya? Medine'ye su mu çıktı? Bunların evi yok muydu? Mekke'de, Medine'de. Ama biz Müslüman olamazdık o zaman işte. Bizim Müslüman edelim diye, cehennemden kurtaralım diye bu gayreti gösterdiler. Yaşlı izlemediler, hasta izlemediler. Düşkün izlemediler Ebay ve Bak 90 yaşlarında kalktı geldi. E şimdi biz yazık değil mi ya? Elimizin altında ben düğme çeviriyoruz istediğimiz tarafa. Niye hakka çevirmiyoruz? Niye doğruyu duymuyoruz ya? Niye dostları dinlemiyoruz? Niye düşmanlardan etkileniyoruz ya? Bizim zararımızı isteyen bu yavdu Hristiyanların çıkardıkları dizilerin, filmlerin bize ne olabilir? Çoluğumuza, çocuğumuza bunların ne vereceği, ne getiriş olabilir? Biz babamızı dinleyelim. Onun elçisi Muhammed Mustafa'mızı dinleyelim. Kale Allah kale Resulullah. Allah ne buyurdu, Resulü ne duyurdu. Bize bunu duyuranlara kulak verelim. Dostumuz bunlar. İnnemâ velîkumullâhu Resulü. Sizin dostunuz ancak Allah. Celle Celaluhu'ya doğruları emrediyor. İslam'ı gönderdi. Kur'an'ı indirdi. Peygamber gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. helal haram beyan etti. Cennet yollarını açtı, davet ediyor. Resulü onun peygamberi etsi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha doğru. Dost nerede bulacaksınız? Bir makbul duası vardı onu da size şefaat için ahirete sakladı ya. Neler çekti neler çekti. Bedirlerde, Hudlerde, Handeklerde, Hüleynlerde. Şu kısa hayatında. Uyku, istirahat, zevk, keyif bir şey bilmedi. Karnı doymadı ya. İsteseydi krallar gibi daha da zevk içerisinde yaşayabilirken sadece ümmetine hizmet için bir dua, makbul duası Sizin için ahirete saklamış böyle bir insan. Bu dostunuz olmayacak. Kim dostunuz olacak? E hadis şeriflerde o zaman niye dikkate almıyorsunuz? Niye dost sözü duymuyorsunuz? Ve lezine amenüllezine ve yutûne zekâte Sizin dostunuz ancak ben kimi dost edineyim, kimi sırdaş edineyim, kimi arkadaş edineyim? Bunu soruyorsanız adres veriyor allah Teala. O iman edenler, ben iman ettim ben de mi şu an diyenler değil, namazını dost doğru ikram edenler. Yani farzları vacipleri, namazın bütün şartlarını yerine getirenler. İnne salat ettene alifahşe el münker, fuhuştan münkerattan bütün haramlardan namaz sahibine alıkoyar buyurulduğu üzere namaz kılanlar. ...kıldıkları namazın hakkını verenler... ...ve o namazın engellemesi sebebiyle... ...bütün günahlardan... ...kâfirlerle dostluktan, münafıklarla dostluktan... yahudu hristiyanlarla dostluktan... ...hele tek çekenler... ...ve ütüne zekâ... ...zekâtlarını taslamam ödeyenler... ...ve murâkiûn... ...cemaatle birlikte namazlarını kılanlar... ...Müslüman cemaatleri içinde saflarda görünenler... ...rufü edenler, Allah'ın zurunda eğilenler... ...dost bunlar... ...onun için siz... Birbirinize bu tavsiyede bulunun, hakkı tavsiye edin, sabrı tavsiye edin ve malımızdan, çocuğumuzdan, çoluğumuzdan, konumuzdan, komşumuzdan, ailemizden dolayı bugün karşılaştığımız bütün fitneler, musibetler, felaketler ve içine düştüğümüz bütün günahlardan kefaret olmak üzere. Beş vakit namazı hakkıyla devam edelim, orucu bekleyelim inşallah, farz oruç namazı anşeri bir yanaşıyor. Elden geldiği kadar güç yeter, imkan yeter, yettiği kadar sadakaları vermeye çalışalım bir de iyiliği emredip kötülükten yederek, Allah Teala'nın emirlerini duyurarak, Allah Teala'nın yasaklarından kulları sakındırmaya çalışarak. işte en kolay vasıta, şurada şu gün konuşuluyor, kim kime sebep oluyor, kul kula sebep oluyor, dinleyen idare buluyor, namaza başlıyor, bir hayra başlıyor, o sana da bana da yetiyor, artıyor hepimiz. Abat oluyoruz günahlarımıza büyük kefaret oluyor. İşte o zaman bu denilenler yapıldığı zaman günahlar siliniyor, günahlar silinince belalar kalkıyor dünya ahiret saadeti yüz gösteriyor önümüzde beliriyor inşallah. Ve daha çok müjde çok yani hakikaten e, hadis-i şerifler birbirini tefsir ediyor, kiminde olan kiminde olmuyor ama bunları bir bütün halinde okumak, değerlendirmek uygun düşüyor. Muazza adıyla Allah'tan rivayet edilen hasilse ise Rasulullah sallallahu ve sellem, adin, te nukale, kale, sallallahu teala ramazan ve teala en her kim ramazan şerif orucunu tutarsa, Allah teala sağlık sahat afettesine kavuşmayı ve tutmayı nasıl bilesin? Ondan sonra beş vakit namaz. Bak hadis beş vakit geçiyor. Öyle üç vakit, iki vakit, alacalı, bulacalı değil. Beş vakit farz bu namazlarda kılarsa şartlarıyla diğer vazifeleri, tabii diğer konular, konuşmalar yapılacak. Önümüzde daha Allah nasip ederse yaşadığımız müddetçe çok hakikaten duyurulacak bir kerede hepsi. Konuşulamıyor. Namazın şartlarıyla yerine getirilmesi hususu bayağı bir konuşma gerektiriyor. Ve hak gelbeyt ve Kabe'yi muazzamayı e, haç vazifesini yerine getirirse tabi burada e, Ramazan orucunda e, sıhhat şartı arandığı gibi Kabe'yi haç yapmakta da e, nisaba malikiyet ve farz olma e, şartları var. Yoksa herkes için değil bu şart farz olup da bir yol emniyeti olsun yine sıhhat devreye giriyor ve para burada bir de devreye giriyor orucun haricindeki şartlardan biri olarak. Demek ki üç şey, burada da İslam'ın üç şartı diyor: Namaz, oruç, hac. Bu üçünü yerine getireni Allah'ın affetmesi, mağfiret buyurması, günahlarından azat etmesi ve bağışlaması allah Teala adına bir hak olmuştur. Yani Allah Teala kimse bir şeyi zorla yaptıramaz ve ona vaatim kılamaz ve onu mecbur edemez ama Allah Teala istediği şeyi kendi taahhüt edebilir ve bunu Rabbimiz taahhüt ettiğini Habibi vasıtası bize duyuruyor. O kişinin affı mağfiret olunması benim üzerime bir borç olsun diyor. Ben onu affediyorum. Ama şimdi bu şartlar eksik edildiği takdirde de bu sözler e tabii yerini bulmuyor. Bizim şartları biz yerine getirmediğimiz zaman meşrut devreden kalkıyor. Allah'ımızın mağfireti de takip biliyor, tecelli etmeye biliyor. o zaman da iş tehlikeye giriyor. İnsan güvenerek şöyle, ne zaman Hz. Aleyhisselam gelse, hazırım, hadi gidiyoruz diyecek bir şekilde beklentiye giremiyor, ne olur benim durumum diye korka korka, tabii namaz kılan, oruç tutan da korkacak, hacı da korkacak, hoca da korkacak ama bu şartlar yerine getirilmeyince de, Allah ile aradaki anlaşma ve sözleşme bozulunca da hakikaten akıbet çok kötü olacağından endişe ediliyor. Onun için, bu mağfiret müjdeleri çok büyük müjdeler. İnşallah Rahman hepimize yetecek, artacak kadar müjdeler var. Bunun başı var, bunun sonu var. Tabii ki bu sade namazdan başlamıyor. Ta abdestten başlıyor, namaz öncesinden başlıyor, diğer şartlarından başlıyor. Ebu Müslim radıyallahu anh, İbadet-i Şerif'te taberani, muhabbet ve şair kaynaklarda zikrediliyor. Buyuruyor, Dekal-i Teala, Ebi İmâmede radıyallahu teala, ve fil mescid. Ebu Umame Hazretleri'nin yanına girdim. O kendisi mescitte bulunuyordu. Fekültüya almame. Dedim ki ya Ebu Umame. Ey Ebu Umame inna racülen. Haddet eni an kendine kesim hüte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meykul. Ben bir adamdan işittim. O bana geldi anlattı ki sen Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmişsin. Mente vallaha fesbe galbudo her kim abdest alırsa abdesti güzel alırsa Doğru dürüst alırsa, bizim bu abdestle ilgili bir risale hazırladık, evvelce basıldıydı. Şimdi baskısı da bitmiş, aranıyormuş, yeniden işte hazırlıyorlardı, bilmiyorum ne yaptılar. Abdesti kitaplarda beyan edilen reci üzere, farzlarıyla, vazifleri, sünnetleri, müsaafirleri, edepleri, duaları işte gereken şartları yerine getirilerek tazelerse, güzelce alıp almayı becerirse, sefasele edeyi ve cevu, Ellerini, yüzünü işte ellerini, kollarını diyelim onu cadirseklere kadar dirseklerle birlikte yıkıyor, yüzünü yıkıyor, güzelce efendim işte sakalıyla kulak arasını da illa elini sürelerekten ustalıyor, yine ucu kadar kuru yer bırakmıyor, ee, bu çok önemli. Dönüşçe hala siy başını mesediyor ve kulaklarını mesediyor ve kaseleriyle ayaklarını yıkıyor. Hep. Tabii bu ayaklar üç kere yıkanacak, işte evenler seferinde tam tam yıkanacak parmak araları ve şair. Bütün bu güzel almak meselesinde bayağı bir şartlar devreye giriyor. Fümbe qâme ilâ salâetil mefrûba Ondan sonra farz bir namazı kılmaya üzere ayağa kalkarsa, niyetlenirse işte şimdi yaslaya kaldı şurada 20 dakika ezana diyelim ki e, bu şekilde e, abdestiniz işini tazeliyorsunuz. Zaten biz bitiriyoruz şimdi. insanlar hazırlanıyor, abdestini tazeliyor. Farz namazı kılmaya kalkarsa Allah ölüfidel Allah o gün kendisi için bağışlar, o kişi için affeder. Neleri? Mahmet ile iricila, iki ayağının yürüdüklerini, iki ayağın nerelere yürümüş. Belki günah yoluna yürüdü, kötü yola gitti. Efendim gıybet için gitti bir adım attı şuradan şuraya bir. Efendim dedi bodo yaptı ve sahil insan bu durmuyor. İnsan seri imalat günah işleme fabrikası gibi çalışıyor. Ayaklarıyla yürüdüğü günahları elleriyle tuttuğu günahları, kulaklarıyla duyduğu günahları, kulaklarla duyduğumuz günah, gerçekten şu anda en fazla günahlardan biri kulaklarıyla duyduğumuz. Ve ile aynar, gözleriyle baktığı, artık tamamen tabi, e, bu zamanda yaz da geldi, şimdi her taraf, sere serpe millet açıldı, saçıldı, helal aram hiç, adamın günahı mı soktun be, e, düşünen yok, bakmasın diyor, e, efendim, e de gözünü kapatıyor. ne yapacaksın? Yani günah illaki biz kaçsak o geliyor bulaşıyor, o bize tosluyor. Böyle bir zamanda, fitne durumda, ayakların, ellerin, kulakların, gözlerin ve hatta bir nefşü müşü bir de içinden geçirdiği insan içinden bir hesaplar peşinde tabii o ne kötülükler geçiriyor, çıfı çarşıda dönmüş kalbiyle neler düşünüyor onlar da cabası. Bütün bunları güzel bir abdest neticesinde kalkılıp niyet edilip kılınan bir farz namaz ile Allah bağışlıyor. Celle Ceralu diye Rasulullah buyururken sen işitmişsin. Bir adam da bunu senden işitmiş. Bak o zamanki ne kadar güzel sağlamalar var, kaynaklar ne kadar kolay. Bunu duyan Ebu Müslim hazretleri. Bu demek ki. Ee, en azından tabiinden oluyor, Ebu Umami radıyallahu anh yüce sahabidir, onunla görüştüğüne göre. Onu mescitte yakalamış, Gör ki sen bu hadisi işitmişsin ve bunu nakletmişsin. Ben de birinden duydum. Bu ne müjde, bu ne temizlik, bu ne yüklerden kurtulmak, bu ne azatlık, bu ne hürriyet, bu ne özgürlük, şu abdest namazdaki, bu ne kolaylık ve hafiflik yao Ebu Ma'me de ne cevap veriyor vallahi sallallahu aleyhi Allah'a yemin ederim ben bunu kainatın efendisi Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem, siz dinleyicilerimizden de salavat-ı şerifeyi mutlaka istiyoruz. Ben okurken siz de dinlemeniz münasebetiyle, sizin de demenizde çok büyük bereketler var. Sallallahu selam edenlere büyük müjdeler var. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisi şerifi bir kere değil, defaat ile tekrar tekrar işittim diye, vallahi diye bir de Allah'ın adına yemin ediyor Ebu Umame, Yüce sahabi radıyallahu teala. Onun için müjdeler olsun İslam ümmetine, müjdeler olsun siz mümin kullara, müjdeler olsun abdest alıp anlı secdeye gelenlere kolaylıklar olsun, mağfiretler olsun. Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize affıyla, mağfuretiyle, lütfıyla, merhametiyle muamele buyursun. Allah'ım abdest almaktan mahrum etmesin. Allah'ım abdesti kolay ve güzelce alacak, sağlıktan, sıhhatten, elden, ayaktan bizi düşürmesin. Allah'ım başkalarının abdest aldıracağı hallere, teyemmümle kılacak hallere düşmekten muhafaza buyurup, sağlık ve sıhhat afiyetle öleceğimiz son namazımıza kadar Rabbimiz, abdestimizi kendimiz alıp rükûmuzu secdemizi yapacak sahat ı bizleri malik eylesin ve bir farz namazın akabinde bir taze abdestin peşi sıra kılacağımız bir farz namaz ile bütün günah yüklerinden azad olduğumuz bir halde ruhlarımızı tertemiz teslim etmeyi bizlere nasip eylesin diyoruz. Sizler de amin diyorsunuz, bizler de amin diyoruz. Rabbim duaları işitiyor, Rabbim niyetleri biliyor, Rabbim yaşama gayelerimizi görüyor, Rabbim tebarek ve teala herkesin istediğini niyetine göre veriyor. Ve böylece bizler dualarımızı yapıyoruz ve önümüzdeki derste de inşallah bu baktan devam edeceğiz. Daha birçok hadis-i şerifler... Ama tabii ki merak edenlere ne diyoruz? Dinin direği müminin miracı namaz. Böyle bir eser diyemiyorum ona, şaheser diyebiliyorum. Bu kadar rivayetleri topladı, kaynaklarıyla bir araya getirdi. Sizlerin anlayacağı dilde istifadenize arz edildi. Elhamdülillah ümmetin istifade edeceği de müjde edildi. İnşallah herkes okusun, aranızda dersler yapın. Evlerde, ocaklarda, kadınlar, erkekler toplantılarda birkaç hadis-i şerif mutlaka okuyun rivayet edin birbirinize. Ve bu gevşeklikleri olanlar, teşvik edilmesi gerekenlere her batta, her konuda bölümler var. Bu bölümlerden uygun olanlarını seçin. Mutlaka iyiliği emredip kötülükten neye ederek de günah kurtulmaya ve günah yüklerinden efendim sıyrılmaya gayret ederek bu ahir zamanda kaçamadığımız, kurtulamadığımız, birçok vesilelerle bulaştığımız bütün günahlardan kefaret olmak üzere bu hizmeti yapın diyoruz inşallah isteri de. Teşvik ediyoruz özellikle de en basitinden kendiniz yapamadığınız zaman şu saatte şu konuşma var diyerek efendim bu frekansta salı akşam saat 9'da buluşmak üzere birbirinize vereceğiniz haber de inşallah bu hadis-i şerife girer ve bu okunanları dinlenenleri tümünü siz anlatmış gibi Allah sevap yazar sizi de iyiliği emreden kötülükten neheyden hayırlı ümmetler arasına kaydeder inşallah mesele niyettir ve mesele neticedir. ...senin de sebep olman neticesinde bir insan yola geliyorsa... ...tabii ki hayra delalet eden, o hayrı yapan gibidir. Böylece Allah kimseyi mahrum etmeyecektir. Celle Şahin ve Celle Celal. Bu vesile sizlerin Rabbime emanet ederken... ...tabii birçok şehitler veriyoruz. Mayın patlamaları neticesinde, kalleş pusular neticesinde... ...efendim, teröristler tarafından birçok askerimiz, onbaşımız, binbaşımız, yarbayımız... Ordu mensuplarımız şehit oluyor. Üzücü haberler tabii insanların e, içi kan ağlıyor. Ailelere ocaklara ateş düşüyor. Analar babalar üzülüyor. Ciğerleri yanıyor. E, efendim, ocaklar hakikaten mahzun oluyor. Allah Teala şehitlerimize çok büyük dereceler ihsan eyleyip. Rabbim Seberi ve Teala geride kalan ailelerine sabrı cemil, eczi cezil ve hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Allah Teala Hazretleri vatanı bölünmekten muhafaza eylesin. Bu vatanımızı Vesalistan vatanlar iç savaştan, dış savaştan muhafaza eleyip Rabbi mezanlarımızı susturmasın, vatanımızı böldürmesin, bayrağımızı gönderden indirmesin. Rabbimiz Tebarek ve Teala, bu vatanımızda, bu cennet yurdumuzda, huzur, emniyet, güven içerisinde namazımızı, abdestimizi e, yerine getirerek, ahiret yurdumuzu, cennet yurdumuzu, dünyada olduğu gibi ahirette de cennet yurdu kazanmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bu vesileyle, bakın beş ayda 40 küsur e, şehit verilmişken, bu bir ayda yine 40 küsur şehit verildi ve her gün bu haberler e, maalesef efendim ulaşıyor. Birçok vilayetlerden, değişik bölgelerden, değişik vesilelerle şehitler Rabbimizin rahmetine uğurlanıyor. Bu yüzden bizlere de düşen, vatan için, bizim namuslarımızı, vatanımızı, bizim de rahat namaz kılmamızı, bu şekilde rahat rahat konuşmamızı sağlayan, bu askerlerimizin, Mehmetçiklerin ruhlarına, Fatiha okumak, kelime-i şehadetleri hediye edip göndermek, bizim de boynumuza borç oluyor. Böylece, hepinizden, birer kelime-i şehadet ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu, bu şehadetler ki, bir tanesi göklerden yerlerden ağır sevap kazandıracak güçtedir. Büyük bir e, efendim faziletleri, mükafatları e, birçok hadisiyette belirtilen sevabı azim olan bu kelime işaretlerin cevaplarını, vatanımızın müdafası uğrunda bölünmesi için gayret ederken şehit olan askerlerimizin ruhlerine hediye ediyoruz. Rabbim ihsal eylesin ve böylece birerde Fatiha-i Şerife. Ve ayrıyetten tabi okuduğunuz hatimlerde, dualarda, zikirlerde unutmayın. Çünkü onlar gencecik yaşlarında, ömürlerinin baharlarında, en sevdiklerinden ayrılarak sizlerin, bizlerin e, şu vatanda huzur ve güven içerisinde İslamiyet'i yaşamamız hayatımızı yaşamamız ve ahireti kazanmamız için bak gayret ediyorlar. İşgal altında olan yurtların durumları meydandadır, fecaat, felaket ortadadır, işte Irak, işte Filistin çok zor durumdadır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu vesileyle vatanlarına müdafaa uğrunda şehit olan bütün şehitlere rahmet eylesin. Özellikle bizim vatanımızı, bu cennet yurdumuzu, ee, İslam vatanımızı bu ezanlarla, bu namazlarla, bu cemaatlerle, bu zikirlerle, bu derslerle, bu sohbetlerle e, devam etmek üzere, bu devamı temin etmek üzere e, vatanımızın müdafaa uğrunda şehit olan şehitlerimize garik garik rahmetler eylesin diye duaları unutmayalım. Biz sadece burada hatırlatma yapıyoruz. Sizler kendi manevi hallerinizde, dualarınızda, ibadetlerinizde onları mutlaka ortak ediniz. Özellikle de duamız bu kanın bir an evvel durması ve terörün durdurulması, teröristlerin perişan olarak, umduklarını bulmayarak, korktuklarından kurtulmayarak, umduklarını bulamayarak ee, mahlup olmaları ve vatan uğrunda, din uğrunda ee, savaşan, nöbet bekleyen, sınır gözeten, Askerlerimizin her sahada muvaffak, mansur ve muzaffer olmaları için duaları ihmal etmeyelim. Kabul saatlerine denk getirelim rahman Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri de kabule eylesin. Amin. İlahi rafi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve şâhına kâfe öyle. şehit Muhammed Mustafa şehit Yahudiler tarafından zehirlendi biliyorsunuz. efendim. sallallahu aleyhi şehit Ebu Bekir Sıddık radıyallahu şehit. Efendim mağarada zehirlenmesinden neticesinde şehit oldu Hazreti Ömer radıyallahu anh, mihrap şehidi Hazreti Osman radıyallahu anh, Kur'an elinde şehit Hazreti Ali radıyallahu anh, sabah namazı cami yolda şehit, şehit, şehit tabi bu yakınlarda da bu vatanımızı müdafaa uğrunda şehit olan bütün şehitlerimizin ruhları için özellikle bu son aylarda şehit düşen yavrularımızın ruhları için El Fatiha İçibar haber.